Kardeşlerim, muazzez müminler. Seyyid şerif Hamdi tarif ederken buyuruyor ki: "Essena wa anil jami'il min min Allah Azze ve Celle tazim etmek, nimet anında da, hikmet anında da." Başkasına barına tutarak tanımamak, gecenizi, gündüzünüzü, varınızı, yoğunuzu, her şeyinizi ona ait kurmak, onu yüceltmek, tazim etmek, onu yüceltmek, onu hamd etmek demek. Allah Azze ve Celle'yi hamd edişimizi elhamdül namaz kılarsınız, aramızda bir kurbet hali olacak mücavir olacaksınız canullah olacaksınız Allah'a Elhamdülillah Rabbil Alemin deyince yere çömeleceksiniz ruhunuz kainatın sahibine yücelecek. Sıkıntılarınızı ona yaklaştıkça gidereceksiniz. Onun işindir ki mushaf ı Şidif'i zaman birinci ayı 국민in argü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 fukara yasa Allah Resulü Aleyhisselam'a kainatın sahibi ne yücelecek? Ulu hocalar kitaplarına, konuşmalarına başlarken Besmele'nin hemen ardından elhamdülillahi rabbil alemin dediler. İmam Buhari rahmetullahi aleyh, Kur'an-ı Hakim'den sonra İslam'ın o en muhallet kitabının sonuna Allah Resulü aleyhisselamın şükür Allah'ı ve azim kelime var. oturuyorsunuz. Insanlar dedikoduya gıybete daldılar. Ama siz ya parmaklarınız ya da teslihinizle elhamdülillah diyorsunuz, tazim ediyorsunuz. Sizi o meclisten anlıyor. Şükür sadece nimetin karşılığında hamd ise hem nimette hem hükmette bir baba oğlumu kaybetmiş istircadan sonra elhamdülillah you Ki o zaman beni görmediği halde, cennetini görmediği halde, cehennemin dehşetine tanık olmadığı halde, bütün bu senaları bana arz eden kullarım adına size diyorum ki Uşhidukum enni gafartulehum. Onların bütün günahlarını ticaretlerinle alışverişini yaparken Allah'tan gafi programlarınız nasıl hızdırari olarak ona teslimiyeti teşvik ediyorsa dilimiz de ona uyacak bir kıra halinde bütün varlığımız ona teslimiyetini arz edecekler. İşte o zaman Ferihle elhamdül rabbis semavatı ve rabbil ardı rabbil alamin. Ya Allah'ın gökse Allah'ı bütün Hamdi, Hamdi ifadelerini dilimizden kalbimize indirmede problem yaşıyoruz demek. O halde hamdi yeniden düşünüp önce varlığımıza sonra varlığımızı var eden her şeye onu tatbik etme memuriyetiyle karşı karşıya geliriz.